Ramazan'da fitresi verilmemiş kişilerin fitreleri sonradan verilebilir mi? Fitre, fıtır sadakası Ramazan bayramını sağ olarak gören Müslümanlar için Müslümanların vermeleri gereken fitre miktarı sadakadır. Özellikle bu Ramazan bayramından önce de verilirse daha güzel olur. Çünkü bayrama, bayramdan önce bu fitreyi alacak olan fakirler bayram ihtiyaçlarını bununla giderme imkanı olurlar. Ramazan içerisinde daha baştayken verilebilir ama bayram, Ramazan bayramı sabahı da verilebilir. Ancak bir imkan bulamayıp da Ramazan bayramı sabahı da ödeyememişse yine borç üzerinde durur. Bayramdan sonra da herhangi bir şekilde bu sadakayı vermek suretiyle hem borcundan kurtarır, kurtulur hem de çevresindeki bir Müslüman fakiri yararlandırmış olur.